Amerikalar Ay'a çıkmış, Mart'a şeye gitmişler, biz daha yok, e, efendim ne almış, yok öküz kaçmış, yok polis öküzün peşinde, polis bilmem yok ya kardeşim öküz hayvanı kaçar da kaçar yine yani. ne var yani?